Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz büyük bir ayda bulunuyoruz. Kıymetli gecelerde bulunuyoruz. Önümüzde 17. gece Bedir gecesi var. 19. gece, Cuma gecesi var. Ondan sonra 10 var, 10 gece var. İrtikafa girilen 10 gece var. Ondan sonra bu 10 gecelerin tek geceleri var. Ondan sonra 27. gece var. Ondan sonra son gece var. Umumu mağfiret. Ondan sonra bayram gecesi var. Bayram gecesi ibadet edenler imansız ölmez. Neler var neler. Çok büyük müjdeler var. Ve mükafatlar var. Ve faziletler var. Kazanmak lazım. E, tabii ki kazandıktan sonra korumak lazım. Muhafazası için gereken haramlardan sakınma şartına riayet etmek lazım. Ama tabii önümüzde böyle mübarek saatler vakitler var ama önümüzde bir yandan da Ölüm var, kabir var, mahşerde elli bin sene kalmak var, sıratta yedi bin sene tevkif olmak var, mizam var, terazide sevaplar, günahlar tartıldığında. Ne kadar heyecanlı olacak. Çünkü dünyadaki imtihana girip kaybetmeye benzemez. Öğretmenlik imtihanını kaybettin. Cenneti kaybetmedin ya. Bilmem işte bir şeyler var. Atlarını bilmiyorum ben. HSK, YSK bir şeyler bir şeyler. Kiriyorlar çocuklar. Ne kadar dua istiyorlar, ne kadar önemsiyorlar o işleri ya. Ne var? Namazı kaçırsa o kadar üzülmez. İmtihanı kaçırsa veya kaybetse. Üzülüyor. Neymiş? Memur olacak. Mesela, olamamış. Bırak Allah aşkına. Allah sen rızkını yazmış, ecelini yazmış, sebeplere sarılırsın. velakin dünyalık bir şeyi kaçırdığın zaman sanki cenneti kaçırmış gibi, sanki cehenneme atılmış gibi üzülmek de yakın zafiyetindendir. Yakın şüphesiz inanmak demektir. Bir insan şüphesiz inansa böyle haller göstermez, kendisinde bu durumlar zuhur etmez. Olacak iş midir yani? Sonsuz hayat var. Ebedi ahiret var. Ya cennet ya cehennem. Kafir ölürsen ebedi yanmak var. Günahkar ölüsen yine binlerce seneye kadar varacak süreçte yanmak var. Sen efendim bunları nazar itibara e, alacak yerde e, imtihanı kaybettim. Bir daha imtihan var. Bir daha sene girersin. Olmadı bir daha girersin. Olmadı aşıktan ölmezsin. Allah rızkına kefildir. Bir ekmek bulup yersin. Burası dünya. Sarayda da geçer. Zindanda da geçer. Hapisteki gidiyor ölüyor. Saraydaki de ölüyor. Hasta da ölüyor. Sağlıklı da ölüyor. Güzel de ölüyor. Çirkin de ölüyor. Zengin de ölüyor. Fakir de ölüyor. Sonu bu. 13'ün kimse ahiretle dünyayı eşitlemesin. Ahiret bizim için hayırlıdır. Biz ahireti tercih etmemiz lazımdır. Kullarım yaptığınız asla doğru değil. Siz peşin dünyayı seviyorsunuz. Uykunun peşini, yemeğin peşini, içmenin peşini, bakmanın peşini, tutmanın peşini, cimağın peşini, her şey dünyalık. Ama ahireti terk ediyorsunuz. Namaz, oruç, zikir, nafile ibadetler, Vazılar, nasihatler, insanlara davet, tebliğ yapmakları yapmıyorsunuz. Vucuhu yevmeydin nazara ila rabbina nazara. Ama bir takım yüzler yarın ahirette aydın olacak, parlak olacak. Rabbinin cemaline nazır olacak. Mevlan cemalini müşahede edecek. Ya e bunlardan olmanız için ahireti tercih etmelisiniz. Ve vucuhu yevmeydin basira. Bir takım suratlar ekşi olacak. Suratına baksan bin parçadır. Tevonnu eyyuf alebi ya fakirah. Çünkü o belimi kıracak, büyük bir bela başıma gelecek diye yakinen anlayacak. Mahşerde durumu görünce daha. Ölürken me meleklerin, Azrail Aleyhisselam'ın yaptığı, sergilediği tavırdan adamın nerenin adam olduğu çıkıyor. Sonra kabir daha şiddetli, Münker Nekir çok korkunç vaziyette gelmiş. Sual cevaba muktedir olamamış. Ondan sonra Mahşer'de zaten melekler ona kaşın davranmış, sert davranmış. Artık o anlıyor ki benim durumum iyi değil. Benim bana belki kemiğimi kıracak bir muamele yapılacak. Yani, ya onun için sen orada rahatlığı düşün. Oranın imtihanını kazanmaya uğraş. Orayı dert et. Onun için namaz kaçırmamaya bak. Sekat kaçır eksik etmemeye bak. Oruç kaçırmamaya bak. Oruçun namazını takva ile tamamla. Huşu ile huzur üzere kıl. Sen daha bunların neresindesin? Esta'izü bi'nhauleha ve la'i'nhibune'l-acilete ve Mevlaneler buyurun. Zikr et ismini Rabb'in Sabah akşam Rabb'inin adını Şehban ve bıhamdi, Şehban Allahı Azim, Aştıfır Allah Hele ki Ramazan'da dört hasteti çok yapın dedim size. Hadis şerifi okudum size ben demedim size. Rasulullah buyurdu size, Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Festeke ruvimin 46 saat, dört hasteti çok yapın. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. İkisiyle de cenneti kazanacaksınız, cehennemden kurtulacaksınız. Derginin 89. sayfasının ilk satırları bu. Buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden <tuhu> abdühü ve resulühü. Estağfirullahe lezî la ilahe illa hû. El hayyen qayyûme ve etûbü uleyh. Allah meynni es'elükel cennet ve a'udübike minennâr. Ne var bunda? Üç oku, beş oku, yedi oku. İftara yaklaştığımız şu saatlerde bir yandan dinle, bir yandan şahadet getir, istiğfar yap. Cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının buyuruyor. Rabbinin adını sabah akşam saatlerinde zikreyle. Ve minelle'il fesküddeu. Gecenin bazı saatlerinde de kalk secde eyle. namazı kıl. Teravih namazı kıl. İşte nafile namazları var her gecenin. Bu gecen de var. Orada bak dergide yazmışım. Hangi günün gecesindeysek, yani yarın kaçıncı günse, bu gece onun gecesi oluyor. O nafile namazları kıl. <gülüyor> Rabbini tesbih eyle. Tenzih et noksanlıklardan. Yücesin, münezzessin, ulusun, kavisin, azizsin, galipsin. Ya. Sübhanallah o demek Leylen geceleri Tavila Uzun uzun tesbih et Geceler çok kısadır şimdi Hemen bitiyor Teravirden sonra 12 oluyor hemen Uyumaha abi saat, saat bir şey kalmıyor Hemen sehor oluyor Kimileri hiç uyumamayı tercih ediyor Ama Uyusan da Zikirle uyu Uyansan da zikirle uyan. Uyanık dursan da zikirle devam et. Tesbih diyor. Sonra ne buyuruyor? İnne ula Habibim. Şunlar var ya şunlar. Tam Mekke müşrikleri. Biz onlardan değiliz, müşrik değiliz, kafir değiliz. Ama bizde de sıkıntılı işler var. Biraz Ahirete imanımızda za zafiyet var. Güçsüzlük var. İbadette, zikirde gevşeklik var. Zarardayız. Bunlar var ya bunlar. Hübbûnel acilete. Peşin dünyayı çok severler. E bu gavur, gavur işidir ya. Dünya gavurlar çok severler. Bize yakışır mı dünyayı sevmek? Varsa dünya yoksa dünya derler. Arkalarına ise çok ağır bir günü terk ederler. Yani çok ağır bir gün arkada duruyor. Ahiret arkaya itmekle ahiret geri kalmaz. Yine gelir, ecel önüne gelir. Mevla seni toprağa devirir. Onun için ne bize bu yapılır mı Allah buyurdu? Onları biz yarattık. Bir damlodan halk ettik, var ettik. Hayat verdik. Sıfatlar verdik. Güzel suretler, şekiller verdik. El, ayak, göz, kulak verdik. Bunların birini başkası dünyaları versen veremez. Allah'ın verdiği gözü bile, böbreği bile dünyada paraya satıyorlar. Allah yarattığı şeyi bile. Sana kim verebilir bunlara? Mesela doğal mafsallarını kuvvetlendirdik. Bak eklem yerlerimiz. Şimdi eklem eklem yerlerimizin kuvvetini bozsa bütün o parmak aşağı dökülür. Bu parmak yukarı çıkar. Bura burayı tutmaz. Burada dirsek kalmaz. Burada bu He, -he. Görmüyor musun darmadanın insanlar her taraflara böyle sallanıyor. Biz onları öyle yapmadık. Eklemlerini güçlendirdik. Namaz kılsınlar diye kolay eğilsinler rükuya diye. Ama ne yaptılar? Huzurumuzda eğilmediler. Bir kere secde etmediler. Yarın ahirette Yomevdavni ile sucudi fela Secdeye çağıracağım onları mahşerde. Hadi secde edin. Hepsi seve seve secde etmek isteyecekler. Dünyada etmeyenler de bayıla bayıla edecekler ama o zaman da bellerini demirden yapacağım. Hiç eğilemeyecekler. Çünkü neden? Fakat kan udavni ile secudi, Belleri bükünleri, sağlam iken, mafsalları eklemleri çalışır iken onları secdeye çağırdık. Hadi secde edin. Secde etmezdiler. Ve daqil ile umrukul Başka başka surelerden okuyorum. Çok ayetler geldi aklıma. Onlara rükû edin, bizim huzurumuzda eğilin dendiği zaman eğilmezdiler derdiler. Biz öyle eğilemeyiz. Büyük bükülemeyiz. Camilere gidemeyiz. Milletin ayaklarıyla dolaştığı yerlere başımızı koyamayız. Secde yapamayız. Biz ağa adamız, paşa adamız falan filan. Ondan sonra yumruk kadar toprakların üzerine yatarsın. Mevla'nın huzurunda secde yapmazsın. Sağlam iken secde yapmayanları Mahşerde hadi secde yapın diyeceğiz. Yapmak için hepsi davranacak. Dünyada secde yapanlar yapabilecek. Dünyada secde yapamayanlar dimdik böyle belleri demirden vaziyette kalacaklar. Reciy-i olacaklar. Haşaateneb sarum terakub Gözleri korku sarmış. Gözlerini bakarsın gözlerinden panik halinde Onları alçaklık ve rezillik ve rüşvetlik kaplamış. Ve alikel İşte tehdit dolundukları, korkutuldukları, uyarıldıkları o gün geldi, çattı. Var mıymış, yok muymuş? E varmış. Biz madem o günün var olduğuna inandık, şimdi inanmayanlar gibi davranamayız, dünya işlerini öne alamayız, maddi menfaatleri tercih edemeyiz. Ağır günü ahireti arkaya atamayız. İşte bu oruçlar, bu namazlar, farz namazlar, nafileler, teravihler, bu ibadetler, önümüzdeki bu on geceler, on yedinci geceler, on, on gecelerin tek geceleri, bayram geceleri, bunlar bize ticaret, ahiret karı için çok kıymetli zaman dilimleridir. Çok menfaatli, çok karlı dakikelerdir, gecelerdir, günlerdir, saatlerdir. Önümüzde cuma da var. Herhalde iki cuma daha olabilir. Belki de üç, bilmiyorum da. iki cuma daha gecesi var. Yani bu kadar mevsimler, kazanç için bize verilmiş Mevla, nefesler akıp gidiyor. Biz nasıl kaybederiz ya? Hiç daha telafisi var mı bunun? Ne, ne bekliyoruz? İşte i̇bn Abbas'tan bir hadis verip okuyayım dedim. Radıyallahu teallahu anhum'a Haberanim hocamız sahırda rivat ediyor. Beyakı şuab-ül iman'da ediyor. İspahani tergibde rivat ediyor. Tabir çok kaynakta bu hadis-i şerif zikrediliyor. İnnel cennete le tüzeyyenü minel havliyle havli lindukul şey Ramazan. Ve innel hura l'ine le tüzeyyenü minel havliyle havli lisuvvami Ramazan. Şüphesiz cennet seneden seneye Ramazan ayı gelecek girecek diye süslenir. Allah tarafından ziynetlendirilir, süslendirilir, donatılır, kuşatılır. Kurban olduğum sana Allah'ım. Ne kadar değer verdin oruç tutan kullarına Allah'ım. Senin için aç kalmak, susuz kalmak ne büyük işmiş Allah'ım. Senin rızanı gözetmek, salih amel için niyet etmek ne kadar mühimmiş Allah'ım. Sen ne kadar kullarını seviyorsun Müslümanlara Allah'ım. Biz senin bizim için yaptığın hazırlıklardan için, Kafil vaziyette habersiz vaziyette. Dünyada görmüşük bir telefon. Ah bu telefon benim olsaydı. Bir arabayı beğenmişik. Ah şu arabayı alabilseydim. Ondan sonra kim at beğenir, kim meşek beğenir. Neyse herkesin kendine göre bir hobisi var. Ondan sonra ah şu benim olaydı, bu benim ol. Ya ne kadar aşağı tenezzül ediyorsun ya. Ne kadar ucuz işlerin adamı oluyorsun. Ne kadar küçük himmetli oluyorsun. Mevla Ramazan ayı giriyor diye cenneti süslüyor senin için. Sen ne kadar değersiz şeylerin müşterisi oluyorsun ya. فَاَسْتَعِذُ لَا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ <gülüyor> اَعْيُنْ Seyize Suresi'nin ad Gözlerini aydın edecek cennetteki nimetlerden kendileri için gizlenmiş saklı saklı gizli gizli hazırlanan köşkleri, sarayları hurleri, gılmanları ve nimetleri hiçbir Müslüman nefis bilemez. Neden ben gizli yapıyorum böyle abi. Yani göstermiyorum onlara Şimdi cennetten ara sıra bir canlı yayın olsa Nasıl bir şey olur Tabi bir de cehennemden de bir canlı yayın olsa Bu millette namaz kılmayan kalır mı Böyle bir yurt var kesin oraya gideceksin deseler Oraya kazanmak için ne vermez Ateşi gören oradan kurtulmak için Ne yapmaz Dört namazın farzı zor gelir mi ona ateşi görünce? Nasıl kaçacak? Ya Onun için önümüzde ahiret var. Önümüzde çok Kazançlar var. Ve Bunun gibi de Kaybetme tehlikeleri var. Helak olma tehlikeleri var. Ateşe cehenneme doğru sevk olma tehlikeleri var. Allah ve Resulü Serdiler önümüze bütün vaatleri Gözümüzle görmüşten daha İyi bir şekilde inandık bize elhamdülillah. E inananla inanmayan bir olmaz. Olmamalı. Adam kafir namaz kılmıyor. Bu da Müslüman, bu da namaz kılmıyor. Adam kafir oruç tutmuyor. Bu Müslüman, bu da oruç tutmuyor. Adam kafir zina ediyor. Bu Müslüman, bu da zina ediyor. E yani bu şimdi nasıl Müslümansın deller adama ya. Böyle Müslüman olur mu derler adama ya. Yapmayalım artık Ocağımızı yakmayalım arkadaşlar. elimizdeki kibriti çakmayalım artık Tevbe edelim ya. İstihbar saatlerindeyiz ya. Şu oruc ağzınıza beraatınıza alın ya. 1 milyon beraat alan her Ramazan iftarında 1 milyondan biri olun ya. Niye cehenneme giren çoğunluklardan oluyorsunuz? Tabii ki cehennete giren azınlıktır. Tabii. Af olan azınlıktır. 7 milyar insana göre 7 milyar. 1 milyon nedir? E bütün Ramazan'da hesabı yaptık işte bu seneye göre. E i̇şte 200 50 milyon kadar beraat alacak var. 250 milyon. 7 milyar, 7,5 milyar insana göre nedir 250 milyar? Milyon. 7 milyar nereye? 250 milyondur. Ne kadar insan cehenneme gidecek? Her binde 999 cehenneme. Adem Aleyhisselam ya Adem, İbni Asma senlâru. Hadi kalk bakalım. Bütün bu züriyet senindir. Hepsi senden doğmuş. İslam oğluna bakmayın. Adem Aleyhisselam'ın da babası var diyor. Ya bu, buna ne derler ya? Adem Aleyhisselam'ın babası var e, diyen adama e, sen Allah'ın ediyorsun derler. Ne diyorsun Kur'an-ı Kerim'de yok babası diyor. <gülüyor> Topraktan yarattım diyor. <gülüyor> ol dedim oldu diyor. İslam oluyor diyor ki öyle yağma yok. Ol olmuyor diyor. Allah çok uğraşıyor, çalışıyor diyor. La <gülüyor> havle ve la kut. illa billah. Allah'a sığındık şerrinden. Ya Rabbel alemle. Bu adamı dinleyenler var. Urfa'ya çağıranlar var. Muş'a çağıranlar var. Allah istah eyle bunlara akıl ver, idrak ver, şuur ver. Ya Rabbel Alem. Senin kitabını inkar edenleri çağırıp konuşturuyorlar. Ya Rabbel Alem. Bu nasıl iştir ya? Cehalet diz boyu, rezalet diz boyu arkadaşlar. Evet. Önümüzde bize hazırlanmış ahiret var. Cennete çok nimetler var. Ama burada en azından günah işlemişsen tevbe edenler için. Cezâen bimâ kânû yâmelûn. Dünyada yapmakta olduklarına karşılık olarak. adet <gülüyor> sâlihîn Salih kullarım için hazırladım Allah buyuruyor. Hadis-i Kudsî'dir. Buhari'de de var. Mâ lâ'inun Hiçbir göz görmedik. Vela vzûnul Hiçbir kulak duymadık. Vela khadarâ alâ kalbi beşerin. Hiçbir beşerin kalbinden bile geçmedik nimetler hazırladım. Yani bir adam dünyada görmesi mümkün değil. Onun için diyorum cennetten cehennemden canlı yayın yapamıyoruz. Kulak duymamış. Kulak duymamış şu demek. Ayet ve hadisler okuyoruz, anlatıyoruz size ama yine e, bize de söylemediği ayet ve birleş ayet ve hadiste bildirmedikleri de var. Çünkü ayette ne diyor? Gizlice mı hiçbir nefis bilemez. Ayet ve hadiste geçerleri biliyoruz. Bu demek daha söylemedikleri var bize. Ne nimetler olduğunu. Görünce anlayacak insan. Neymiş bu cennet be diyecek. Ve hiçbir insan akledememiş. Ne demek? Bütün dünyanın filmcileri, tiyatrocuları, kurgucuları, ne deniyorlar işte film kurgu bilmem ne. Hepsi toplansalar cennette ne kadar nimet olabilir? En fazla şu kadar diye bir tasvir yapsalar, temsil yapsalar, bir bilgisayarda bir format proje yapsalar... Asla hiçbirinin aklına gelmez ki onları çizim yapsın Mevla buyuruyor. Aklına gelmez. Onun için biz burada efendim bir arabaya bir cep telefonuna bir karıya bir kıza cenneti satarsak çok büyük ateşleri yutmuş oluruz. Çok eneayli gitmiş oluruz. Ucuz şeylerin peşine düşmeyelim. Helalından evlen, helalından ye, helalından kazan, helalından iç, helalından giyin. Ve onlara bir şey demiyor. Ama haramlar yasaksa helal cehenneme girmek demektir. Her sene cennet seneden seneye dolan, donanıyor. Huriler, iri gözlü huriler her sene Ramazan orucu tutanlar için süsleniyor, donanıyor, kuşanıyor. Ya cennetin köşklerinin tepelerindeki kulelere çıkıyorlar el-mukâtibün ilallâh Bak şimdi bu hadisede söylüyor. Birazdan geliyor. Hanım kardeşlerimiz için ne vasıfeler, ne kadın hizmetçiler. Ya dünyada bir hizmetçi alamaz. Parası yok, kocası der ki kendi yap işini. Ya ben yaşlandım, çocuk doğurdum. Ben şimdi bu çocuğa zor bakıyorum, Süt demziliyorum. Bilmem ne acı bana birisi gelsin eve bana yardım Öyle parası olduğu halde çok cimri adamlar var. Ne o da cimri adamlar var ya. Yemezler yedirmezler Koklamazlar Koklatmazlar yani Böyle cimri insanlar Ya ne olacak hanımına bir yardımcı tut da Tutmaz i̇şte En fazla tutan bir tane iki tane Kadın dese ki yetişmiyor bu ev büyük şu durumudur Bir tane de haftada bir gelsin Bir tane camları Hadi be çok konuşma O kadar kadına Yardımcıya kim para verecek falan Çünkü dünya burası en zengin bile hesap yapıyor. Daha zengin olanlar daha çok hesap yapıyor. Merak etmeyin. Yine beni benim gibi karibanlar bol keseden atarlar yani. Efendim gönlün zengin olacak. Onlara da ne hizmetçiler hazırlanıyor, süsleniyor, kuşanıyor. Fe idâde fekhele ramadân gâletil cennâ Allah'ım uca'allî fiyâdeşşehrimn ibadike ezbâca. Ramazan gelince cennet dile geliyor. Kurban olduğum Allah şu saatte dile getir ya Rabbi. İftar saat ne? Bu kardeşler, bu kullar sohbet dinliyorlar, ayet, hadis dinliyorlar ya Rabbi. Senden cennetin bu duasına bizi ilhak eyle ya Rabbi. Ne diyor cennet? Ya Rabbi bu ayda kullarından bana çiftler gönder. Karısı, kocası, hanımıyla, kendisi, çoluğuyla, çocuğuyla, Aileler nasıl böyle Ya Rabbi. Müslüman aileler. Oruçlu aileleri. Benim ehlimden eyle Ya Rabbi diyor. Cennet dile geliyor, dua ediyor. Onun için ben sana ne dedim? Ramazan'da dört hasleti çok yapın, denk gelirsiniz. Kabul saatine tesadüf edersiniz. Böyle yaparsanız cennet dile geliyor. Ya Rabbi bu ayda bana kullarından hisseler ayır. E sen de o cennet onu derken sen de derse Ya Rabbi beni cennete girdir. Onun cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. <Sessizlik> Şefaati kabul edilmiş iki şefaatçi duadırlar. Dua da şefaat ediyor ahirette. Dua etmeyi bilirsen, sünneti seneye ittiba edersen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne okuyun buyurduysa onları okursan, derginin 89. sayfasının başı kalan günler çok önemli, gidenlerden daha önemli. Kadir gecesi bu önümüzdeki günlerde gizli. Bundan geriden rivayetler zayıf. Kuvvetli vaatler bundan sonrayı gösteriyor. E niye sen bu duayı ihmal ediyorsun ya? Şimdi yine cennet madem dedi ki bu hadis-i şerifte geldik sıramıza ve kullen hurul'in hurilerde dua derler Allah'ım ve cehallene affeyadeş-i Ya Rabbi kullarından bize bu ayda e, eşler nasip eyle derler. Cennetin hurilerin e, cennetin hizmetçilerinin e, dünyadaki Müslümanlardan kendilerine e, sakin olacak, kendilerinde ikamet edecek ve nimetlerine, lezzetlerine nail olacak Allah dostlarının gelmesi için duacı oldukları şu mübarek ayda ve şu mübarek saat, hassas saat, iftar saatine yaklaştığımız şu mübarek saatte dualarımızı tekrar edelim. Biz birkaç dakika ara veriyormuşuz. O arada siz şehadetler istiğfar, cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığın Allah Teala fazl-ı keremiyle dualarımızı kabul eylesin. Amin. Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Muhammedin ala aliyen sahibi ecma'in. Rabbim bu saatlerde gaflet etmekten muhafaza eylesin. Bu sanatler e, tabii ki oruç tutan için iki ferahlık var. İssâim ferheten ferhetun hayne yuftar. Bir iftarını açacağı vakit çok büyük sevinçlik geliyor. Bu sıcak günde uzak uzun günde İftar açacağı zaman insanın e, işte su içtiğinde serin su içtiğinde ne kadar bir sevinci oluyorsa bu ferahlığa yakında inşallah birkaç dakika sonra nail olacaksınız. Bir de rabbe, bir de Rabbine kavuştuğu vakitte o orucunun tutmuş olduğu orucun sevabını Mevla'dan aldığında güneş tavan boyu yaklaştığında mahşerde onun başına Allah'ın gölgesi gelince o zaman anlayacak. Ne iyi yapmışım da tutmuşum. İki dakikalık yemeği, birkaç saatlik yemeği e, tercih edip de e, cehennemi satın almamışım. Ya yapmışım? Uzun da olsa günler, sıcak da olsa günler cenneti e, tercih etmişim. E, Reyimi cennetten taraf kullanmışım. Ne iyi yapmışım diyecek insan. Ya ne diyor? Mevla s s s s s لِسَعْيِهَا رَضَيَهِ fi جَنَّةٍ عَالِيَهِ la تَسْمَعُ fiha لَا غِيَهِ Bir takım yüzler sevinçli, güleç, güzel, memnun ve mesrur olacaklar. Allah yüzlerimizi o yüzlerden eyle ya Rabbel Alem. Onlar dünyada yaptıkları amellerine razı ve memnun olacaklar. İyi ki teravih kılmışım. İyi ki teheccüd kılmışım. Hatta farz namazları zaten. O mecbur. Ondan onu kılmayan zaten cennette ne işi var, ne yeri var. İyi ki oruç tutmuşum, iyi ki zekat vermişim, iyi ki fitre vermişim. Bak, ameli onun ne yaptı? Yüzünü hak etti. Güldürdü. Fi cennetin aliye, Onlar yüksek cennetlerde. Cennette de mertebeler var. Bir alt mertebedekiler bir üst tabakadakilere bakarken ne gibi buradan bir yıldıza bakar gibi bakacaklar. Ya. İnnal el Yani cennet ı daha üstteki hurfelerde olan makamlarda olanlara e, siz yıldıza bakar gibi onlarda bakacaklar bu hadis-i şerifte. Cemaat erun el şimdi buradan en yüksek mertebeyi bile kazanma imkanına sahibiz bu nefeslerde. Niye Alt tabakada da kalsam, cennete girsem de nereye girersem girsem. Bu da yine e, düşük himmetlilik olur. Mevla sevmez böyle aza kanaat edenleri. Ahiret hususunda. Dünya hususunda aza kanaat edenleri sever. Hırslıları sevmez. Tamahkarları sevmez. harisleri sevmez. Ama ahiret hususunda aza kanaat edenleri sevmez. Yüksek hedef belirleyenleri sever. Firdevste olacağım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu olacağım inşallah. İbrahim aleyhisselam'la kubbesinde, köşkünde, sarayında yemek yiyeceğim inşallah. Peygamberleri ziyaret edeceğim inşallah. Böyle düşüneceksin. İnallahi yuhibbu ve yakrahu mase'afila. Efendi Hazretinden en çok okuduğu hadislerdendir. Allah Teala himmeti gayesi, hedefi yüce olanları sever, düşük himmetli olanları sevmez. Yani ahiret hususunda pek row var bir batme. Yani basit şeyler. Böyle cennete bile girmeyi hedeflerken en alt tabakada kapıdan işte ayağımı atsam yeter falan. Niye böyle diyorsun? Tabii ki cehenneme girmektense cennete bir karış olman yerin olması şibrum minel cenneti hayrun mined dünya ve mafi. Hadis-i Cennetten bir karış yer dünya ve içindekilerden hayırlı bir karış ne demek şu kadar? Diğer hadisi ikisi de bukaridir. Le <gülüyor> mazlaum sevta hadu kun minel cennet. Hayrum minet dünya mı hafia? Sizin birinizin cennette bir kamçılık yeri olsak, yani bir kamçı şöyle uzatıyorsun ya şöyle uzunlamasına işte bir metre en eni daha şey şu kadar. Şu kadarlık bir en işte şöyle uzun bir şey bir yerin olsa cennette. Dünyada var mı var? Para eder metmez. Neden? fani de onda. Ya sen sağyken o elinden çıkar. Ya sen ölürsün, o kalır kalır. Sen ölürsün yine elinden çıkar. Faniyle mutmain olundur mu? Elden çıkacak bir şeyle insan tatmin olur mu? Olmamalı. Ama biz oluyoruz. Çünkü ne Düşük himmetliyiz. Hedefimiz yüksek değil. Onun için cennetten bir kamçılık yerin olsa bütün dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Neden? Bütün dünya ve içindekiler senin olsa ya onlar senden ayrılacak ya sen onlardan ayrılacaksın. Ama ahirette bir karşıyağın olsa cehennemden kurtuldun. Buraya kapağı attığın zaman ateşten çıktın işte. Ya kurtuluş bu değil midir? Yanmadıktan sonra. Ama yine de ben kapıdan girsem bir ayağımı soksam falan laflarını Mevla sevmiyor. En üstün makamları istemeni istiyor. Mevlavi cemmetli kullarınız seviyor. Nedir yani? Niye İmam Rabbani gibi olamıyorsun? Niye Şahnameçmen Sahabe, gibi olamıyorsun? Sahab niye sahabed gibi olamıyorsun? Sahabeden demiyorum. Sahabeden olamazsın artık. Geçti o vüza. Sahabe gibi. El qaymune yemedin bil kitabı ve sünneti lau mejru kamsine siddika. Görüyor musun? Ebu Bekr gibi olma imkanım var. Ümmet fesada gittiği zaman, sünnetler terk edildiği zaman, insanlar dünyayı sevdiği zaman, ahireti terk ettiği zaman o gün işte bu zamanı anlatıyor. Fatih Şerif ve bu Nuaym'ın Hilyetü'l Evliya'sı da var. Büyük maddesi bu Nuaym. Hadis-i Şerif orada geçiyor. Efendi Baba Ali Aydemir even çok okurdu bunu. Kur'an ve sünnetle ümmetin bozulduğu zamanda Evet. Kur'an ve sünnetle yaşayanlar, sünnet seniyeyi yaşatanlar ve ihya edenler ve insanlara anlatanlar, sizin gibi işte bu sohbetlere davet edenler, insanları bu sohbetlere yönlendirenler, batılı elinden, sünneti inkar eden, hadisleri inkar eden, mezhepleri inkar eden, tasavvufu inkar eden, evliyen kerametlerini inkar eden, enbiyanın mucizelerini inkar eden, Şazir Bayındır gibi, İslamoğlu gibi, bu adamlardan milleti kurtarıp da Kur'an ve sünnete döndürmeye çalışanlar, kendileri Kur'an sünnetle yaşayanlar, insanları da bu hususta efendim iyiliği emredip kötülükten edenler. Çünkü öyle bir şey gelecek diyoruz. Metezarufin iki sarhoşluk belirecek sizde. Entumliyum ala beyne tmir rabbikum. Temrune ve tenne al ve tuca'a nefsibilillah. İyiliği emredeceksiniz, kötülüğü milleti nehyedip sakındıracaksınız. Vazunu saded diyorsunuz. Çünkü siz bugün Rabbinizden gelen açık bir beyine ve delil ve şuur üzeresiniz. Çünkü vahyin nüzülüne şahit oldunuz, meleklerin yardımına bedirde şahit oldunuz ve beni aranızdayım, Be beni gördünüz, sahabe oldunuz. Siz mutlaka iyi emredersiniz, duramazsınız, vazetmeden duramazsınız. Kötülükten ne edersiniz? Allah yolunda malınızı, canınızı ortaya koyup cihad edersiniz. Ama metezarufi yıkılmış tekrar. Sonra sizin ardından gelenlerde. İki, sarhoşluk belirecek. İçki içme sarhoşluğu değil. İçkiden beter adamın aklını başından alacak. Sekretül cehli, sekretül hübbil iş. Birincisi bilgisizlik sarhoşluğu. Tam bu zamanı tarif ediyor. Profesörü cahil, doçenti Echel Hepsi berbat. İmam Hatip hocası, ilahiyat hocası olmuş, profesör olmuş. Kur'an'ı değiştirmek lazım diyor. Ankara İlahiyat ilim dalı başkanı olmuş. Efendim Şaban neydi adı, soyadını unutuyorum. Adam diyor ki çocuk öldü falan öyle Celilen kaderi önceden yazılmış falan değil. İşte babasına falan gidip böyle şeyler söylemek teselli için. Allah'ın ilmini yazısını inkar ediyor. All hafif, Allah. Halbuki ve ma tevvar efendim hiçbir yani ve ma tehmilü min unse ve la tevvar illa bi Sabah namazında bizim Ubeydu çok okudu da bunu. Dedim hemen bir delil buldum oradan. Kader için size bu, bu vaaz edeyim dedim. Bak aklıma Allah getirdi. Hiçbir dişi, kadın olsun. Ökücün de dişisi var. Tavuğun da, e, tavuk zaten dişi. Ondan sonra efendim her canlının dişisi var. İnsanın da diğer hayvanlarında. Hangi canlı hamile kalıyorsa ve la hangi canlı doğuruyorsa illa benim ilmim olmadan Bilgim olmadan ne hamile kalabilir ne de doğum yapabilir. Ömür Muhammed'in yaşatılan hiçbir kişi 80'e 90'a 100'e 120'ye ulaşamaz. Ölem kosum veyahut 60'tan 70'ten de evvel işte 40'ta 50'de daha evvel genç yaşında 15'te 10'da ölemez İlla fi kitap. Kim uzun yaşatılıyorsa, kim kısa yaşatılıyorsa Bunların hepsi daha önceden yazılmış bir kitapta kayıtlanmıştır. Şüphesiz bu Allah'a çok kolay gelir. Ne dedi Azim Bayındır? Allah senin kimle evleneceğini ne bilsin. Allah'ın ilim sıfatını inkar etti. Bu adamlar imsakiye yapıyor. Millet buna göre oruç tutarsa ne olur? Bütün oruçları batıl olur. Yani Allah bunu bilemez diyor adam ya. Mevla da Bunlar bana çok basit şeyler. Sen ne konuşuyorsun diyor ya. Hamileyi de biliyorum. Doğuran da biliyorum. Kaç günlüğünü kaldığında biliyorum. Yaşayan da biliyorum. Ölecek olan da biliyorum. Genç ölecek olanı da önceden belirlemişim. Yaşlı ölecek olanı da önceden yazmışım hepsini kitaba. Ya yüce Allah'ımıza karşı ne terbiyesizlik var bunda, bu bazı ilahiyatçılarda geçinenlerde. Aman ya Allah'ım. Ben şaşırdım. Peygamberi de bu Allah'a da yapıyorlar bu işi ya. Celle şanuh celle cilal. Onun için kardeşlerimiz akıllı olacağız, şurlu olacağız. Ama sonra sizde iki sarhoşluk çıkacak. Biri bilgisizlik. Bu zaman acayip bilgisizlik zamanıdır. Herkes internette ne yazıyorsa ona inanıyor. İkincisi geçim derdi. Hakikaten bu millette iki tane sarhoşluk var. Şu anda bilmediğinden dolayı her söylenene inanıyor. İkincisi de herkes geçim derdi demiş. Kredi borcu var. Herkes bir borc almış. Herkesi ya Tokyo'ya sokmuşlar ya Tiko'ya sokmuşlar bir şey yapmışlar yani. Bütün milletin evendim canı derdi. Aman ekonomi bozulmasın. Aman maaşlarımı alamazsam yandım borca girdim eve girdim arabaya girdim. Düşmem ne? Neyse cehenneme girme de nereye girersen gir de. Benim şimdi sana diyeceğim bu geçim derdi senin gözünü başını bağlamış. Sen şimdi ne sohbet ne vaz ne nasihat kar etmiyor. Dinliyorken bile iyi sen yine yarınki senedi düşünüyorsun, öbür günkü çeki düşünüyorsun. Yapma bunu ya. Her hal Allah diyorsun ya. Her dükkana da asıyorsun. Nasıl Allah'a inanıyorsun? Aç bırakmayacak seni Allah çoğulun çocuğun. Bırak kanaat et ya biraz. Ama sen güvenemiyorsun işte iman zafiyeti var dedim ya sana. İki sarhoşluk belirince ne yapmayacaksın? Feleate murune bil maru. İyiliği emretmeyeceksin. Kimse kimseye telefon açıp da sohbet dinle demeyecek. Kötülükten ne etmeyeceksin? Kimse kimseye ya içkiyi bırak demeyecek. Ya namaz, namazsızlığı bırak demeyecek. Zinayı terk et demeyecek. Bana ne ya? Allah yolda cihat etmeyeceksiniz. Bugün Allah'a yolda cihat nedir? Bu sohbetleri insanlara ulaştırmak, hidayetlerine vesile olmak. Şimdilik Avrupa bizi dinleyemiyor. Euro bilmem ne, kanal euroya girelim de Avrupa bizi dinlesin. İşte bu cihattır. Bunun için insan gayret edecek. Bu için ne yapmam lazım? Üzerime ne düşüyor? Bunu soracak, arayacak. Bu kadar milyonlarca insan sohbetti, niyemiyor? Kalmışlar abilerin, Şiilerin eline. Ne olacak şimdi? İşte bugünün ciadı bu. Ef cihat el-emru bil maruf emretmek, kötülükten ne yetmek? bunu sen hoca değilim diyorsun. E değilsin zaten. Yanlış fetva verirsin, helak edersin. Helak olursun. O zaman biz burada yapıyoruz. Hocalarımız fetva veriyor bu kanalda. Bu kadar ilim var. ya e bulaştır bunu oraya buraya. İlan et. Sitesinin şeyini gönder, linkini bilmem nesini yapmayacaksınız. Hiç bana ne diyeceksiniz? Ve helak olup gideceksiniz. İki sarhoşluk geldi şimdi bize. Biri cehalet, biri de geçim derdi sarhoşluğu. İşte o, o ahir zamanda yani bugünü söylüyor kitap ve sünnetle kaim ve daim olanlar Kur'an ve sünnetle hadis-i yaşayanlar, amel edenler, bu kanalları insanlara tebliğ edenler lev mecruhu 50 sıddık 50 sıddık sevabı alacak. Keleu Resulullah minne O zamanın sıddıklarından 50 kadar mı? Bizim sahabenin içindeki sıddıklardan 50 kadar mı? Kelela bel minkum. Yok. Sizin içinize gibi Bekir sıddık gibi sıttıklardan 50 kadar sevap alacaklar. Sahabe olamazsın. O ayrı bir makamdır. Ama 50 sıttık sevabı alıyorsun ya. Men temessek bi sünneti 'inde fesad ve medfelo hürmet-i Ümmetin bozulduğu zaman sünnetime, ehli sünnetime yapışanlar, sarılanlar, sımsıkı tutulanlara Yüz şehit cevabı vaat ediyor. Efendi Hazretlerinin en çok okuduğu hadis-i şeriftir bu. Bugün bir sakal bırakmak sünnete uygun şekilde Yüz şehit cevabı bir çarşaf giymek, güç şey sevabı. Kolay mıdır? Dediler ya Allah niye o zamankiler bu kadar fazla alacak ya bizden? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Siz hayır yolunda yardımcı buluyorsunuz. Biriniz ibadet yapsa karısı ona diyor aman daha çok yap. Demiyor ona ki biraz git fazla para getir. Fazla namaz kıl kocasına diyor. Ne mübarek adamsın diyor. Yardımcı oluyor. Kadın çarşaf giyse kocası sahabeden ne güzel örtündün diyor. Hiç kimseye gözükmüyorsun diyor. Ona takdir ediyor, tebrik ediyor. Şimdi ne zamana geldik? Karısı çarşaf giyse boşarım seni diyor. Kızı medreseye gitse anası diyor sütüm sana haram olsun. Efendi Hazretleri derdi gitseniz sütü bozuk anasın sen derdi. Senin. Sütün zaten helal değil derdi. Yani çocuğu kapansa reddediyor. Açılsa oh diyor haspama ne güzel de yakışmış diyor. Başı meydanda diyor. Durum bu. Cehalet diz boyu. Hayır yoluna yardımcı yok. Bu hizmetlere destekçi yok. Sohbet dünyalı yayısı millet ideat buluyor diye yardım eden kalmadı bize. İşte onun için hayır yolunda yardımcı yok. İyilik yapanlar kazanacaklar buyuruyor. Yani onun için biz ne dedimse ya sahabe gibi olalım. Sahabe olamıyoruz. E gibi olalım. Sıttık gibi olalım radıyallahu an. Olabiliriz. Bugünlerde oluyor. Bu dakikalarda kazanılıyor, kaybeden deşini kaybediyor burada. Niye sohbetleri efel millete ulaştırmayalım? Hayırları ulaştırmayalım? Bak hadis-i şerifi bitiriyor. Demin başladım. Fe benlihem bi'kzi Ramazan ayı çok muazzam bir aydır. Hicri sevabı çoktur ama insana iftira atarsa bir insana helak olur. Vefsile böyle mi işte o fi madde içmeyecek. Esta eroinin bonzai monzai. Allah muhafaza. Eğer iftira yapmazsa, sarhoş edici madde içmezse, Allah'ın Allah geçmiş senenin bütün günahlarını örter, siler, mağfiret Ve men ve şerif ve fi miskiran ramazan. Kim bir Müslümana iftira, İşte konuşmak, fuzuli konuşmalar mutlaka gıybet dedikodu iftira kaçıyor. İşte Ramazan'da bir iftiraya karışırsa veya bir sarhoş edici madde içerse Allah bir senelik amellerini Geçen seneden bu seneye bütün cevapları varsa Hepsini süpürür siler mahveder Fettekuşer Ramazan Ramazan'da takva üzere olun Ramazan ayında Allah'tan korkun. Haramlardan sakının. Dualarla zikirlerle. Şimdi iftar duaları saati gelmiştir. Hep beraber okuyalım inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resulü estagfirullah elledi la ilahe illahu elhanyen kayyume ve çubu ilahe. Allahümme inni eselükel cenneh ve e'udübike minennâr Allahümme inni eselükel cenneh ve أعوذ بك amin Allahum ala Muhammed ala iftar dualarını okuyalım benle beraber tekrar edin çoluk çocuğa tekrar ettirin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu kelimeler sünnet seniyesi teşvik ettiği dualar 89. sayfede her gün yapın her iftarda yapın hiçbir iftarı kaçırmayın Mevla buyurdu, ya Musa benden Ramazan ayında iftar edeceğim vakit isterken dünyanı da iste, ahiretini de iste, ne istersen vereceğim. Hangi kulum oruç tutsa, iftar vakti benden dua edip bir şey istese ben onun duasına icabet edeceğim. Benden isteyin, büyük şeyler de isteyin, küçük şeyler de isteyin. Yani ayağın ağrıyor şifa iste, karnın ağrıyor, şifa iste. Çok büyük zenginlik istiyorsun, efendim şöyle bir şeyler istiyorsun, bütün dünyayı medrese yapmak istiyorsun. 10 bin talebe yetiştirecek kadar para ver bana yarabbim İşte İste! La işe, şey, hiçbir şey bana büyük gelmez Allah buyuruyor. Kulum benden büyük olsun küçük olsun, iftar saati ne isterse istesin ya Musa. Ailen için tuzunu bile benden iste. He! Soğutmak için suyunu, buzunu bile benden iste. Öküzün için, ineğin için, samanını, yulafını benden iste. Koyunun için, merkebin için, yemini bile benden iste. Bana ait bir şey büyük de gelmez, küçük de gelmez. Her şeyi veririm Allah buyuruyor. Yeter ki orucunu güzel tut, takva ile tamam et ve iftar saatine bana yönel, benden iste, bana dua et Allah buyuruyor. Musa Seleman buyurdukları arasında buzunu ben ekledim tabii ki, buzdolabının buzunu ben ekledim. Ama öküzün yulafı, eşeğin koyunun yemini falan hep hadisi kutsi de var yani. Bir tek buzunu ben ekledim. Oruçlarınız makbul olsun. Rabbim kabul eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ve alâ aleyhi ve sallallahu aleyhi sellem. Teslimen kathir. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Salla ya ve o vesihul <Sessizlik> qura.